Ama bu can, mal, ırz, akıl ve iman emniyeti sadece bu ümmette değil. Bütün hak dinlerde Adem Aleyhisselam'dan günümüze kullanılan bütün şeriatların temel esasları arasında daima vardır. Çünkü bu beş unsurdan biri sarsıldığı an hayat sarsılır, yer yerinden oynar. Birçok şey değerini ve kıymetini gerçek manada kaybeder. İnsanlar yarınlarından emin olmazlar, yarınlara yönelik kurgu yapamazlar, hesap yapamazlar. Nizam ve intizam alemde kaybolur, insanın insanlık değerlerinde bile çökme olur. Şunu şöyle diyeyim, misal olarak insan ırz emniyeti taşımıyorsa o zaman namus, iffet ve kişinin şahsiyeti kaybolur. Maalesef dünya buraya doğru çekilmeye, sürüklenmeye çalışıyor. Kim kimin kardeşi, kim kimin oğlu, kim kimin kızı, kim bir aile hayatı nedir? Hepsi birden nizam kaybolur. Bir insan malından güven hissetmiyorsa yarınına yatırım yapamaz. İş dünyası kuramaz, büyük işlere giremez. Hesaplar yapamaz ileriye yönelik. işte nesiller sonrasına eser bırakamaz. Bütün bu sıkıntılar yan yana gelir. Cemiyet hayatı sarsılır. Zaten birinin sarsılması öbürünün de sarsılmasını getirir. Bazı şeyler birbirine destek olan direkler üzerinde durur. Bu direklerden bir tanesini göçürtürseniz diğer direkler taşımaz hale gelir, sıkıntı, sıkıntı verir. Bunun gibi. Bu çerçeveden olmak üzere ilk önce ne yapmıştık? Can emniyeti ile ilgili olan bilgileri paylaşmaya başlamıştık. Ve öldürmeyi beş kısma ayırmıştık. Bu öldürme çeşitleri üzerinde durmuştuk. Şimdi hakime düşen görev burada neydi? Bir katil. Bugün ifadesiyle bir cinayet, esasen cinayet neye denir? Yani biz katil ifadesini daha çok kullanmayı tercih ediyoruz. Cinayet demek suç işleme davranışıyla yapılan. Ama her katilde suç işleme yoktur. Trafik kazası adam aniden önüne çıkmış, çarpmış. Bunda suç işleme hedefi ve cinayet yoktur. Buna ne diyoruz biz? Kat, kas, hata en adam öldürme diyoruz. Kasten adam öldürmeyi ancak cinayet olarak biz ne yapabiliriz? Adlandırabiliriz. Tabi cinayet de sadece adam öldürmeyle sınırlı değil. Diğer değerlere karşı yapılan suçlarda belli oranda cinayet çerçevesinin içerisine girerler. Tekrar gerisini geri döndük. Biz bunları paylaştıktan sonra adam öldürmenin, adam katletmenin Kasten öldürme ile ilgili bölümüne geldik. Bunu şunun için dile getirdim. Hakime düşen görev nedir? Bu öldürmenin şeklini tespit etmektir. Kasten mi adam öldürüldü? Düşmanlık vardı ama kasıt yok muydu? Adam öldürme hedefi bunun içerisinde yok muydu? Hata ile mi adam öldürdü? Sebep olarak mı adam öldürdü? Bütün bunları tespit etmektir. Bunun için şeri şerifin kabul ettiği bütün delilleri ortaya koymak, çalışmak, çıkartmak ve netleştirmektir. Öyle bir netleştirme neticede hasıl olmalı ki düşünen ve konuyu dillendirip ifade eden her insan evet suçu bu işlemiştir ve bu insan bunu kasten yapmıştır diyebilmelidir. Eğer bunu dedirtemiyorsa bu adalet adalet değildir. Hatta biliyorsunuz ayet-i de ne diyor? Şenaen kavmin demek. Bir kavme bulduğunuz, duyduğunuz öfke, kin ve nefret. Kızabilirsiniz millete. Sizi yine de adaletsizliğe götürmesin diyor. Yani o millete kırsanızsa, acılar yaşasanız da, size hakaret etse de, vaktiyle çilelerini çekmiş olsanız da siz intikamcı olamazsınız diyor siz yine de adaletle hükmetmek zorundasınız. Ayet kelimenin birinci derece muhatabı ümmeti Muhammed. Karşı taraf olarak kimi kastediyor? Mekke'deki müşrikleri kastediyor. Ama bütün kainatın diliminde bu böyle. Şu demek istiyorum. Allah Resulü Mekke'yi fethetti. Fethettikten sonra intikam almaya kalktı mı? Kalkmadı. Bunun içerisinden mesela önünüze iki adam gelse. Birisi Müslüman olsa Tamam, birisi kafir olsa veya ehli kitaptan olsa konuyla ilgili meselede haksız olan müşrik de olsa ona haksız diyeceksiniz. Mümin de olsa ona haksız diyeceksiniz. Birisi mümin, birisi müşrik diye müminin tarafını tutup da adalet terazisini o tarafa eğme hak ve salatiyetiniz yok. Gönül bunu arzu eder, doğru. Müminin haklı çıkmasını ben de arzu ederim, bu da doğru. Ama deliller ortaya serilip ortaya konduğunda kim haklı çıkıyorsa o tarafa adalet terazisi eğilmek zorundadır. O tarafa tercih etmek zorundadır. Duyduğunuz öfke, kin, nefret çektiğiniz acılar sizi adaletsiz diye götürmesin, zulme götürmesin diyor. Bu Emredilen budur. Böyle olunca yeryüzünde hak ve adalet terzisi hareket eder, böyle olunca durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hayber'i fethettiğinde Hayberlilerle anlaşma yapıyor. Ne olacak? Hayberliler diyorlar ki siz bizim kadar hurma bahçelerinin Hayber'deki hurma bahçelerinin dilinden anlamıyorsunuz. Bu tarlalarda, bu bahçelerde uğraşmak gerekiyor. Biz çalışalım diyorlar ve neticede çıkanı yarı yarıya bölüşelim. Yani Hayver fethedildi, Peygamber Efendimiz Hayver'deki herkesi sürme hakkına sahip, gönderme hakkına sahip veya da her şey ellerinden çekip ganimet olarak alma hakkına sahip. Ticaretten niye anlıyorlar? Böyle bir teklif getiriyorlar ve Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul ediyor. Bağlarında, bahçelerinde yine onlar çalışacaklar. Yetişen ürünün yarısını ne yapacaklar? Beytül Beytülmale, devlet hazinesine verecekler. Bunun üzerine ittifak ediyorlar. Ama Yahudi boş durmayacak. Hiçbir devirde boş durmamıştır. Orada da boş durmayacak. Yahudilerin cürümleri sınırlanırken işlerinden bir tanesi de nedir? Peygamber öldürmeleri var. Buzağı tapmaları var. Hakikaten sonra Allah'ın emrine Musa Aleyhissela önlerine düşmelerine rağmen cihadı reddedişleri var. Şu var var var isyanlar sıralanıyor. Peş peşe bir şey daha sıralanıyor. Ne deniyor? İnsanların mallarını batıl yollar bularak ve icat ederek yemeleri de sıralanıyor. Bu da var şeyin içerisinde. İnsanlar o günden bugüne kadar değişmediler. Hala batıl yollar buluyorlar. Hala bunu yemenin başkasının malını kendi ceplerine aktarmanın yollarında buluyorlar. Peygamber Efendimiz teklifte bulunuyorlar, yarı yarıya bölüşecekler. Sonra Peygamber Efendimiz bu malları varıp kontrol etme, bir araya getirme, sonra işte kalitesine göre ayırma, yarısını devlet hazinesine alma, yarısını onlara bırakmayı görevini kime veriyor? Abdullah İbni Revaha'ya veriyor. Abdullah İbni Revaha varıyor, ilk önce birinci gidişte seslenmiyorlar. Yani bölüyorlar, tamamıyla. İkinci tabi izzet, ikram, yakınlık gösteriyorlar Abdullah İbni Revahe'ye. ikinci gidişte daha sonraki gidişlerde sana şu kadar versek bizim tarafı gayırır mısın demeye başlıyorlar. Yani şunu şunu bizden almasan biz de sana, sana veren dediği şahsına veriliyor. Şahsına verilen devlet hazinesine verilenden şahsi menfaatini düşünenler için daha kıymetli. Bugün bunun sıkıntılarını hala yaşıyoruz. Abdullah İbn Ravaha radıyallahu an Cenab-ı Allah'ın lanetini hak eden bir millet olmanızda hak var diyor. Siz ne rezil bir millet ve ne kadar nankörsünüz diyor. Hem doğruyu biliyor, hem inkar ediliyor, hem de bu nevi ayak oyunlarını giriyorsunuz diyor. Allah hamdolsun biz de Müslümanız diyor. Biz rüşvet yemeyiz diyor. Bir daha böyle bir teklif de duymayacağım diyor. Rüşvet kirlidir, rüşvet haramdır. Biz kir ve çirkef yemeye alışkın değiliz diyor. Biz onu cahiliyede bıraktık. Bunun üzerine Yahudiler ne diyorlar? Yeryüzü bu temel direkler üzerinde zaten durur diyor. Bu ne demektir? Biz doğruyu biliyoruz ama yamuk adımlarız demektir. Doğru bu. Ama biz bir kere yamulmaya alışmışız durmadan yamuk tarafa arıyoruz demektir. Doğruyu bilip de bu kadar eğri davranan nadir insan türü vardır. Prensip olarak budur yani şey olarak. Bu yüzden hakimler adil olmalı, yerli yerinde davranmasını bilmeli, hüküm verirken de adil olmalı, delilleri iyi değerlendirmelidir. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Üç hakimden ikisi narda, birisi cennettedir diyor. Gâdıyâni fil nâr ve kadim fil cennet diyor. Yani hakimler dikkat etsinler. Çokça hata işleniyor. Bir insanın bilmeyerek işlediği hata affedilir. Bunu herkes yapabilir. Allah Resulü de kendisi de ne diyor? Biriniz delillerini çok iyi serdedebilir. Delil toplamayı iyi başarır. Delil sunmayı iyi başarır. Ve ben neticede delil sunuş sebebiyle onun lehine hüküm veririm. Verebilirim. Ama bu sebepten dolayı bir insanın hakkını almış da size vermişsem bu avucunuzda bir kordur. Sakın bunu almayın. Hak sahibine iade edin diyor. Doğru olan budur. Ama bunun dışında işte meyilleri sebebiyle Karşıdaki insanın rütbesi sebebiyle ve benzeri sebeplerle kayırma sebepleriyle eğer bu teraziyi başka tarafa doğru ediyorsa bunun hesabı zordur. Şimdi gerisin geri geldik. Ne diyoruz? Dolayısıyla hakim bütün bunlardan uzun uzak olarak ne yapacak? Bu öldürmenin şeklini tayin edecek. Şayet bu öldürmenin şekli nedir? Kasten adam öldürme ise adam öldürmek için de kesici Delici, parçalayıcı, alet kullanılmışsa, kılıç gibi, hançer gibi, tüfek gibi, top gibi, tabanca gibi, balta gibi, testere gibi alet kullanılmışsa nedir? Bu kasten adam öldürme çerçevesinin içinde yer alır. Pekala kasten adam öldürmenin hükmü nedir? Kısastır. Kısastır. Esteh kısasla ilgili başka ayet-i kerimeler de var biliyorsunuz ama ayet-i Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesinde Rabbimiz ne diyor? Kısası vurguladıktan sonra ve fil kıssası hayatun ya ulul albab ey akıl ve idrak sahipleri zeka sahipleri kısasta sizin için hayat vardır la allekum tettequn ola ki sakınır Allah'ın hukukuna ve hükümlerine riayet edersiniz. Müttehi insanlar olursunuz, vurgusunu yapıyor. Tabi ayet-i kerimede bir şey daha var. Kısas nedir? Neticede adam öldüreni öldürmektir. Sadece adam öldürmede kısas yoktur biliyorsunuz. Bir de ağza kayıplarına kısas vardır. Ama gerisin geri dönüyoruz. Buradaki vurgu için gerisin geri dönüyoruz. Sizin için kısasta hayat vardır deniyor. Kısas adam öldürme değil mi neticede? Evet. Pekala yani nasıl hayat var? Bir adamın kaybı yerine binlerce insan kaybolabilecekse kısas binlerce insanı kurtarıyor demektir. İyi düşününüz. Sülaleden bir kişi öldürülmüş. O da karşı sülaleden bir kişiyi öldürüyor. Katili de öldürmüyor. Çok defa katil nedir? O sülalenin hayralıdır. Ele avuca sığmazıdır. Sülale de bazen ondan yaka silki olabilir. Onu öldürürsen karşı sülalenin canı o kadar yanmaz. Ne olur? O sülalenin kıymetli bir adamını öldürürsen sülalenin canı yanar. Bu sefer ne yapıyorlar? Sülalenin kıymetli insanını öldürüyorlar. O can yanınca o onlardan öldürüyor. O onlardan, o onlardan bir bakıyorsunuz sülale birbirini kırıp geçiriyor. Hadise sadece bu kadar da değil. Bunu paylaştık. O sürelerdeki insanlar okuyamazlar. Çünkü okulla ev arasındaki adres, giriş, geliş bellidir. Belli saatlerde okullardadır, çocuğu öldürürler. Belli dükkan, dükkan açamazlar, dükkanın adresi bellidir. Kısaca tam bir perişanlık, dağınıklık yaşanır. Sadece kıyılan canlar değildir, ondan öte nedir? Maldır, hayattır, gelecek istikbaldir, her şey öldürülür. Bunun içerisinde tuhaf hadiseler de var, garip hadiseler de var. Bu iyi niyetli olan da var. Düşün, mantık düşünün. Olan hadiseyi anlatıyorum. Bir sülaleden bir adam öldürülmüş. Öldürülen adamın iki çocuğu var. Karşı sülale adaletli davranıyor, bir de biliyor. Öbür sülaleden iki çocuğu olan birisini öldürecek. Adil davranış. Ade iki çocuğu olan, iki çocuğu olan birisi de var. Sülalenin en kıymetli adamı adam anlatan da benim ifadesini kullanıyor. O iki çocuğu olan da benim. Ben de takıldım. Alal acele üçüncü çocuk yapmalıydı yoksa gide. <gülüyor> Adaletli aslında yıllarca kasıyor kaçıyor, sonradan sülaleyi barıştırıyorlar da öyle rahat edebiliyor. Yıllarca kaçmak zorunda kalıyor. Sülalenin iki çocuklusu olduğu için hedef o, o öldürülecek de ne olacak adalet temin edilmiş olacak. Ya katili de o da değil tabi bu da doğru değil katili bile öldürmek doğru değil neden katili öldürmek doğru değil adam hata mı mi öldürdü düşmanlık yaparak mı kasten mi öldürdü bütün acaba sahiden o mu öldürdü bu ülkede neler çıktı 30 yıl içi, iç, içeride yatıp da suçlu çıkan insanlar var başkasının üzerine atılanlar var temizleyemeyenler var yani alınakir lekeyi temizleyemeyenler var bu ülkede idam edilen insanlar var netice itibarıyla. Menemen'i hiç görmediği halde Menemen'den dolayı idam edilen insanlar var. Menemen şehrini ömrü boyunca hiç görmemiş. Menemen hadisesinde vardı idam edilenler var. Bütün bunlar yaşandı. Dolayısıyla bir insanı ilk önce öldürdü, sonra niçin öldürdü, nasıl öldürdü tespit edilecek ona göre verilecek. Haliyle evet kısasta hayat var mıdır? Vardır. Aynı zamanda nedir? Kısas olacağını bilen, asla şeriatın vazgeçmeyeceğini, affetmeyeceğini bilen insan ne yapamaz? Başkasını katledemez. Ayrıca İslam hukuku kısastaki af hakkını devlete, hakime ve İslam hukukunun kendi yapısına vermemiştir. da bir af kapısı açmıştır. Kime açmıştır? Karşı sülaleyi açmıştır. Maktulün sülalesini mirasçılarına açmıştır. Eğer o affederse düşer. Anlaşıldı? Düşmesi ne demek sülalenin düşürmesi? Ben kan davasına devam etmeyeceğim. Bu iş burada biter demektir. Öldürülen adam sahiden ona buna takılan, onun başına bela olan bir insan da olabilir. Karşı tarafa canına taklit edittirebilir. Kısaca bununla bütün kıymetini, değerini, hepsini düşünerek eğer bunu affeden karşı sülale ise bu hakkı ona veriyor. Suçu düşürüyor. Af çerçevesini devreye sokuyor. Af hakkı bunun. Tabi bunda esasen suçlar kendi bünyelerine kısımlara ayrılırlar. Bunlardan bir tanesi de nedir? Hem içerisinde Allah hakkı olan buna bugün kamu suçu deniyor. Hem de üzerinde nedir? Kul hakkı olan suçlar diye. Kısasta da hem kamu suçluluğu vardır, yani hukukullah vardır, hem de ne vardır? İnsan hakkı vardır. Ama bu nevi suçlarda insan hakkı galip kabul edilir. Yani karşı sülalenin hakkı kamu hakkına galip gelendir. Bunun için ne veriliyor? Hak ve salahiyet karşı sülaleye veriliyor. Pekala böyle bir durumda işte suçun işleniş şekline bakarak hakim, tamam karşı sülale affetti. Kısas uygulanmıyor. Belli bir diyet üzerine anlaşılır diyet olacak. Ayrıca bu insanı suçlandıramaz mı? Veyahut da cezalandıramaz mı? Kısasla cezalandıramaz. Ama onu ıslah edecek. Bir daha böyle bir şey yapmamasını temin edecek. Tazir dediğimiz takdir yetkisinin yüksek olduğu bir başka sana devreye koyarak bunu cezalandırabilir. Ama bu çok defa ağır ceza olmaz ıslaha yönelik bir cezalandırma olabilir. Bu böyle. Burada takdir. Ama aynı mesela hırsızlık olsaydı, bir şahıs girse bir evin içerisinde, bir malı çalarken, şunu ederken yakalansaydı bunu ev sahibi affedebilir. Nerede? Evin içinde. Yavrum bak eve gelmişin, girmişin. Benim yıllar emeğimi çalmaya çalışıyorsun. Allah'tan kork. Ben buna yıllarımı verdim. Böyle olursa ne olur bu dünyada? Git alnının teriyle çalış. Evet git. O para helal olsun. Bunu yersen huzur mu duyacağını zannediyorsun. Kısaca mümince konuşabilir. Bu insanın yaptığı bu cürümünden vazgeçirebilir ve onu doğruya da sevk edebilir. Tamam? Onu affedebilir. Bundan sonraki halini takip edeceğim. Bak böyle bir şey gördüğün an bunu devreye sokarım. Biraz da gözdağı verebilir. Kısaca ne faydalıysa onu yapar. Ama hakime götürüp teslim ettikten sonra bu bizim evde hırsızlık yapıyordu. Şöyle şöyle geri adım atamaz. Bitti. Bunda kamu suçu dediğimiz İslam hukukunda hukukullahın galip olduğu suç çeşididir. Cemiyet hayatını sarsar. Bir daha mal sahibi de onu affedemez. Hakim de onu affedemez. Hiç kimse onu affedemez. Bu ceza yerine gelir. Bunun gibi tekrar, tekrar ediyorum. Burada nedir? Yalnız kısas meselesinde ne daha galiptir? Kul hakkı daha galiptir. Ben seyretmedim ama arkadaşlar haber verdiler. Birçok kişi bir anda haber verdi. İran'da son olarak böyle bir hadise yaşanıyor. Tamam. Ve karşı tarafın sülalesi e, gelerek ip de boynuna geçirilmişken yani affediyor bir de tokat çakmış içi boşalsın diye. Annesi, an, an, annesi e, ölen annesi affediyor. Bu ne demektir? Kan davası devam etmeyecek demektir. Bu İslam'ın yani kapıyı hepten kapatmıyor. Ama tekrar ediyorum, cinayetin işlenmesine de, insanların birbirlerini öldürmesine de izin vermiyor. Adalet budur, hukuk budur, sistem esasen budur. Şimdi ölüm cezası kaldırıldı. Pekala ağrıda mıydı, kasta mıydı o çocuğun hali ne olacak? O çocuğun sülaleti, daha sonra bu katile baktıkça yarın çıkarda sokaklarda dolaşırsa bilmem ne derse yani biliyorsunuz evini, barkını, sülalesini bile şu anda yani tehlikede görüyor insanın bir de bu cahiliyeti var. Tehlike altında görülüyor ve bunlar bende başka yere aktarılıyor. Ne olacak? Ne duyacak? Ne hissedecek? Adalete bu insanın güvene kalır mı? Nasıl olsa insan öldürülmeyeceğini, idam edilmeyeceği kanaatinde ve görüşünde olan insanlar Sokak ortasında dünya kadar kadın öldürüldü. Yani adam benden boşandı diye, benimle yaşamak istemiyor diye kadın öldürüyor. Veya şu veya bu, se bu sebeple Cenab-ı Allah hayırlısını etsin. Yani onun için yani kanun suça, suçlar ne olacak cezalar? Bir, dengeli olacak. Bu suç gerçekten bu cezayı hak ediyor olacak. İki, caydırıcı olacak. Caydırı olacak caydırıcı olacak diye suçu çok ağır tutarsan bu denge unsurunu adalete kaybeder. Hayır cezalandırma olmuş bir kere hafif tutayım dersen caydırıcı olmaz. Ne yazık ki günümüzde caydırıcı olmayan suçlar başımıza dünyanın belasını açıyor. Hırsızlık neredeyse ev sahibi suçu. Hırsız suçlu değil. Adam eve girecek. Yatak odası ne olsa başka, koridor olursa başka, diğer odada olsa başka, mutfakta olsa olursa başka, ölü dönükse başka, arkası dönükse başka. Şimdi bunu, bunun içerisinde ne olacak? Polis de öyle şimdi. Elini kolunu bağlat. kardeşciğim. ne varsa al git. Bizi de rahat bırak demeye getiriliyor ki. Bunu diyen de var. Kadın diyor uyandım diyor. Hırsızı evin içinde gördüm diyor. Sus demiş kadına. Kadın susuyor. Niye diyor? Beyimi uyandırsam diyor. Belki de bıçaklayacak diyor. Susuyor sesini çıkartmıyor. O da evden ne, al, ne varsa alıp gidiyor. Onlar da biliyorlar bunu. Kadına, uyanan kadına sus diye işaret ediyor. Kadıncağız da susuyor. O gittikten sonra bey diyor kalksa uyulduk. Şimdi bu hallere düştük, bu garipliklere düştük. Bu, bu, bu nevi hadiseler bir yaşanıyor gidiyor. Hırsızlar da kış mevsimi yaklaşıyor. Şimdi hale yapıyorlar mı bilmiyorum. Kendi taraflarıyla sabit. Kış mevsimi yaklaşınca aleni hırsızlık yapıyorlar. Polis görmezse veya görür de görmemezlikten gelirse Kar. Polis görürp de yakalarsa da kan kışı hapishanede geçiriyorlar. Sıcak yer. Ekmek yemek de var. Bereket versin. Bahar gelince, yaz gelince zaten çıkacak. Hadi hadi Ona dönüştüm. Efendim, Türkiye'deki otellerin doluluk kapasitesi %67 ulaşınca büyük başarıdır. Hapishanelerimiz sağ olsun. %130-140 doluluk kapasitesiyle çalışıyordu. Olmadı şimdi çek senet de bazılarını dışarı salı de biraz hapishanelerdekiler rahat uyusun diye. Tedbirlerle meşguller. Böyle. Evet. Dolayısıyla ayeti kelimenin içerisinde kısası da hayat vardır ifadesi tefekkür eden, aklını kullanan herkes için gerçekten hayat var. Gerçekten can koruyuculuğu var. Evet ölüm bile ayrıca kısa ve veciz ifadelerden sayılır. Cahiliyeten de günümüzde de var yani kanı kan temizler ve benzeri gibi şeyler var ama kısas kelimesiyle yapılan bu vurgu daha vecizdir, daha özdür ve daha yerli yerinde bir hadisidir. Kanı İslam hukukuna göre korunar bir insanı kasten öldürme kısası gerektirir. Bunu yazın bence. Şöyle olarak kanı İslam hukukuna göre korunan bir insanı kasten öldürmek kısası gerektirir. Şimdi bir insanı demedik de kanı korunan dedik. Niye böyle dedik? Savaşıyorsun. Senin düşmanın İslam hukukuna göre artık kanı korunan birisi değildir. Anlaşıldı? Buna göre şimdi onu payla. Buna göre değil noktalı virgül. Kaynaklarımız olduğu için o ifadeyi kullanım günümüzde hep öyle. Hür insanı öldüren ister hür ister köle. virgül. Köleyi öldüren ister başka bir köle isterse hür olsun. Erkek karşılığı kadın. Kadını öldüren erkek. Çocuğu öldüren büyük. Hastayı öldüren sağlam. Özürlü. Parantez içerisinde. Azası eksik. Bir kimseyi öldüren özürsüz insan da kısas edilir. Tamam. Şimdi birisi büyük. Birisi 40 kilo, birisi 120 kilo. Bunlar eşitsizlik değil. Bu insan hür olsun, köle olsun, kadın olsun, erkek olsun, Çocuk olsun, zengin olsun, fakir olsun, azası eksik, özürlü olsun ve olmasın. İslam hukukuna göre bu insanın kanı korunuyor mu? Masum mu? Can emniyeti, hayat emniyeti, yaşama hakkı ve hukuku var mı? Var. Sen bu insanı öldürürsen karşılığında kısas edilirsin. Tamam? Geleceğim, geleceğim. Daha öldürmeye gelmedik. İlk önce bir şey, neyle kimler? Öldürülü bir tespit edelim, sonra canını okuruz. Evet. Tamam. Evet. Yalnız bunların içerisinden şunu yazıyorsunuz, Hanefi alimlerine göre bir baba çocuğu sebebiyle kısas edilmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baba tırnak içinde yazıyorsunuz baba çocuğu yüzünden kısas cezası ile cezalandırılmaz buyurur. Bir baba çocuğunun hayat sebebidir. Şayet çocuğunu öldürmüşse içinde başka sıkıntılar var demektir. Bu sebep yani ya cinnet geçirme gibi psikolojik sıkıntıdır. Ya söylemek, dile getirilmek istemeyen sebepler var demektir. Hanefilerde bir baba, işte çocuğu sebebiyle kısas yapılmaz. Babalar kamil şefkat sahibi kabul edilirler. Tamam. Annelerde de var. Tersini, tersini çevir şimdi. Çocuk, şu şunu yazıyorsunuz. Çocuk babasını öldürürse kısas yapılır. Maalesef bu ikisinin arasında elbette ki fark var. Ya hayatta da biz bu farkı, bu şeyi görüyoruz. Ee, dediğim gibi yani kah, miras veya dünya malı nelere nelere nelere sebep oluyor. Ama yani artık büyüyen insanın geriye yönelik işte malı olsun istese de şu istese de bu istese de özellikle babaların çocuklardan çok fazla mal saklamadığı e, görülür. Garip yani günümüzde gariplikler yaşıyoruz ama e, öyledir. Gün gelince çocuğun malından almaktan da çekilmez. E, şey olarak ama çocuklar e, genellikle e, babalara mal vermekten hoşlanmazlar. Bu bir şeydir. E, hani misal olarak da söylenir denilen şu baba çocuğa bağ bağışlamış e, çocuk babaya bir salkım üzümü çok görmüş derler. Günümüzde ters hali hadiselerde yaşıyoruz. Bir de şu da olmalı tabi babalar da hak ve hukuk gözetmeliler. Çünkü e, gençler genellikle hayata yeni tutunuyorlar. Yeni adım atıyorlar. Geleceğe yönelik de plan yaparlar. Eğer baba çocuğun sık sık müdahale ederse geleceğe yönelik planlama kaybolur. Bu da onu istikrarsızlığa güvensizde sevk eder. Bu açıdan da babalar dikkatli, dikkatli olmalılar. Ama netice itibariyle doğru olan budur. Evet. Şimdi Bak birçok kaynağımızda şöyle bir hüküm var, onu yazın. Kısas hükmü verilmişse, sülale affetmemiş, mirasçıların tamamı, Kısasın infazını istemişse Kısas yerine getirilir. Bunun için kullanılan alet kılıç olmalıdır. Şimdi tuhaf Hı. isterseniz şuradan başlayalım. Katil şimdi olduğu gibi bir çocuğu veya bir başka insanı işkenceyle öldürse mahkemede işkence kararı veremez. Aynı işkence kendisine yapılacak da öldürülecek diyemez. Anlaşıldı? Böyle bir hadise asr-ı yaşanmıştır. Bunu belki de paylaştık. Uraniyin denilen bir kabile, Urana Vadisi'nde bulunan bir kabile Medine'ye gelmiştir. Hastadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu insanları zekat develerinin bulunduğu yaylaya göndermiştir. Hava değişikliği orada gidin, şu ilacı da tatbik edin demiştir. Bu insanlar oraya gitmişlerdir. Orada söylenilen ilacı uygulamışlardır. Çok geçmeden sağlığına kavuşmuşlardır. Kendilerini derlemiş, toparlanmışlardır. Güç ve kuvvetleri yerine gelmiştir. Daha sonra zekat develerin çokluğu dikkatini çekiyor. Ümmet-i Muhammed'in malı. Şeytan damarlara giriyor. Çobanları işkenceyle öldürüyorlar. Normal bir öldürüm şeklinde İşkenceyle öldürüyorlar. Arkasından zekat develerini alarak kaçıyorlar. Peygamber Efendimiz bu şahısların peşine süvari birliği düşürtmüştür. Deve sürüsü kalabalık olduğu için hızla yol alamamışlardır. Ona göre yol almaları lazım. Ve çok geçmeden İslam süvarileri, mücahitler bunları yakalamışlardır. Gerisin geri Medine'yi münevereye getirmişlerdir. Peygamber Efendimiz çobanların o perişan hallerini görmüştür. İnsanı ister istemez yüreğe yanıyor. Ne yapmıştır? Bu alçakları, alçak kelimesini ben kullanıyorum. Aynı şekilde öldürün. O şekilde öldürmüşlerdir. Ben olsaydım kafanın tası daha fazla atıyor ister istemez. Ama buna yani mütle deniyor. İşkenceye müste deniyor. Müsle'yi yasa, yasaklayan hükümler inmiştir. Bu tarihten itibaren müsle yasaktır. Müsle hem canlıya yapılan işkence, ölüye yapılan işkenceye dahi denilir. Ölüye işkence olur mu? Olur. Şimdi paylaşacağım. Bundan sonra katil ne şekilde öldürürse ölsün, ne yaparsa yapsın, nedir? Aynı şekilde muamele yoktur. En kısa en kesin ölüm şekli tercih edilir. Hedef, ölen insana acı vermek değildir. Hedef nedir? Kalan insanlara gözdağı vermektir. Yaparsanız yaşamazsınız. Sonunuz olur. Yaydırıcılık gücüdür. Bu da işkence yapmadan temin edilmesi mümkündür. Aynı zamanda işkence, işkence edilen insana merhamet tecelbedir. Tekrar gerisin geri dönüyorum. Bu genellikle nedir? Adalette eğer haddi aşarsanız şey cezalandırmada suçlu olan insan acınır hale gelir. Bunun misalini vereyim. Misaller anlamaya yardımcıdır. Saddam Hüseyin Müslümanlara karşı zalimdi. Yıllar yıl zulmetti. Müslümanlardan yediği parayı aldıklarını ettiklerini Cumhuriyet ordusu diye özel bir, bir ordusu vardı, 150 bin kişilik. Bu orduya yedirdi. Onları besledi, onları büyüttü. Müslümanların gözyaşlarını, acılarını, sızılarını onlara hedef şey yaptı. Son yıllarına doğru biraz düzelme göstermişti doğrusu. Biraz da Amerika'nın, kabiret dünyanın işine gelmeyen şeyler de yaptı. Petrolü millileştirmek gibi. Petrolü Amerika yiyecekti, İngiltere yiyip duruyordu zaten. Onların elinden petrolü alırsan büyük, en büyük cürüm odur. Bu nevi şeyler de yaptı. Yıllar sonra aradan yıllar geçti. İş vatan müdafaasına geldi, ona dayandı. Cephelerde kim savaştılar? Dün zulmedilen Müslümanlar savaştılar. Amerika'yı durdurmayı, zalimleri durdurmayı, göğüslemeyi onlar çırpındılar. Ve mücadelesini vererek gayretlerini onlar gösterdiler. Kendi üstlerini onlar aldılar. Tony Blair bir gün sonra hadiseden bir gün sonra diyordu. Sabah kahvaltısında ailemle konuştum. Irak Harbi bizi bitirecek dedim diyor. Niye? Çünkü diyor Ömrül Kasır mıydı orası? Unuttum şimdi adını. Ömrül Kasır mı? Orada diyor bizim orduyu durduranın 150 kişi olduğunu öğrendim diyor. Bir haftadır ordu 150 kişilik mücahit grubunu geçememiştir. 150 kişi bizi kilitliyorsa bu işin sonu nereye varır? Bir başka yerde iki gün Amerikan ordusunu durduran grup 14 kişidir. Bunları öğrenince diyor dehşete düştüm. Bir başka köprüyü de inanın 7 kişi koruyormuş. Günlerce geçitmemişler. Kim onlar? anlı secdeye gidenler. Yıllar yılı Saddam'ın zulmü altında yaşayan insanlar. Mücahitler. Dişini tırnağına takıyor, geçit vermiyor. Devamı nasıl tonu Blair'in cümlesinin? İyi ki Bağdat düştü de diyor rahat ettik. Bağdat nasıl düşmüştür? Cumhuriyet ordusu, 150 binlik ordu savaşmamıştır. Alçaklar ordunun bütünlüğüne de para vermiyorlar. Generallere para veriyorlar. Birçoğunu aileyle uçaklara dolduruyorlar, alıp Amerika'ya götürüyorlar. Ordu savaşmıyor. Bütün dünyanın teker teker bakıp ibret alması gereken bir manzaradır esasen. Çünkü bir ordu sana parayla bağlıysa başka daha çok parayı verene gider. Amerika'da akıllı Askere para versen 150 bine para dağıtman lazım. Saddam bunu yapıyordu. Amerika kime dağıtıyor parayı? Subaylarına dağıtıyor. Generallerine dağıtıyor. Bitti. Bir de sizi Amerika'da yaşatacağım diyor. Doldurup götürüyor. O da bitti. Ve 150 binlik ordu savaşmamıştır. Bağdat da böyle düşmüştür. CNN diyorum, El Cezire muhabirinin Bağdat nasıl düştü diye bir kitabı var. Yani okumanızı tavsiye ederim. Neler gördün, ne manzaralarla. Ben aileleriyle generalleri o Amerikan uçaklarına binerken gözlerimle gördüm diyor. İşlerinden vicdanı olup da emir gelmiyor, emir gitmiyor ağlayan askerleri de gördüm diyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bekliyor, ağlıyor. O insanları da gördüm. Bu bir ibret levhasıdır. Bu ve benzeri eğer dünyalıkla kendinize bağlarsanız böyle olur. Ama asıl demek istediğim şurada. Sonra Saddam ele geçti. Ne oldu? Zalim olan Saddam mazlum olarak öldü. Hadi geçin. Sonra yıllarda akıllandığı zaman geçtikten sonra akıllanmak da çok şey ifade etmiyor. Dolayısıyla aklı iyi yerde iyi zamanda kullanmak daima doğru olandır. Onun için cezalar da adil olmalıdır. Öldürme şekli de uygun olmalıdır. Şimdi gerisin geri geldik. Pekala bu öldürme şekli günümüzdeki gibi idam asarak olsa olmaz mı? Eğer bu daha az acı veriyor, bu aynı zamanda daha caydırıcı oluyor ise esasen kabul edilebilir. Bu şekil iştihatla tayin eden bir şekildir. icbari değildir. A, nasıldı? Ancak öldürme eğer iple boğarak bugünkü iman, idam sehpalarına gördüğümüz gibi gerçekten daha mı hafif oluyor? Daha mı acı az veriyor veyahut da daha mı caydırıcı oluyor? Bundan sıkıntı var. Eğer çok yüksekten ise belki daha hızlı ölüm olabilir çünkü boyun kemiği kırılıyor. Boyun kemiği kırılınca aniden ölüm gerçekleşiyor. Eğer siz bunu bugünkü yapılan gibi ayağının altındaki tabureyi tekmeleyerek veya da kısa mesafe yaparsanız ipin sıkması nefes almama sebebiyle ölüyor. Bu sıkıntılıdır. Bunu şunun için söylüyorum. Deniz Gezmiş'in idamında bulunan savcı anlatıyordu. 47 dakika mı ne sürmüş? 42 veya 47. Bunu şunu düşünün. Bu bir işkencedir işte. Şimdi şöyle diyelim, deprem ne kadar sürdü? Bir dakika bile sürmedi, değil mi? Ne kadar uzun geldi diyor millet yaşayanlar. Bitmek tükenmek bilmedi diyorlar. Ölümün eşiğinde 48 dakika, 48 saat gibi gelebiliyor. Pekala, 42 dakika ne kadar gelir? Bu hakikaten üzerinde düşünmesi gereken bir husus. Yusuf inan vardı arkadaşa. Onun konuda yirmi yedi dakika mı o civarda bir rakam sürmüş. Yani ben dinlediğim o savcıdan dinlediğimi söylüyorum. Hatta ayağının altındaki tabureyi kendi itti ama bacakları titriyordu itemedi diyor falan. Sonra yine işte cellat vurmuş falan filan. Şimdi gerisin geri dönelim. Bir şey daha var. Sadece mesele bu insanları öldürmek değildir. Ölen gitti. Kalanın da ibret alması lazım. Onun için şahitler orada hazır bulundurulur. Niye? Katletti diye şahit varsa senin şahitliğin sebebiyle bu insan gidiyor. Cinayeti işlemediyse vicdanı titresin diyedir. Mirasçılar orada hazır bulundurulurlar. Annenin hazır bulunmasında belki fayda var. Niye? Merhamete geliyor. Veya da aynı zamanda nedir? Belki kadıncağız da onu şey yapmış olabilir. Bu ip bunun bu ölümü bir hissetsin boynunda demiş. Odakta ile beklemiş olabilir. Bu da bir caydırıcı güçtür. Ne manaya geldiği için veya Affın kıymeti bilinsin diyedir. Onun üzerine bu üstup iyi bir üstup şeklinde konuşmalar da başladı. Şimdi bunların istenmesi isteniyor. Caydırıcı ama kılıç meselesindeyse kılıcı vurduğunuz an kan fışkırıyor. Manzara dehşet. Ama beyne giden damarlar aniden kesildiği için artık beyne kan gitmiyor, acı algılanmıyor. Acı yok, veya çok az ama onun yerine ne var? Caydırıcı güç çok yüksek. Eğer bundan daha iyi bir sistem bulunursa, tekrar ediyorum, bu kapı hepten kapalı değil. Ama iki şey olacak, tekrar ediyorum. Bir, ölen insan fazla asgari çekmeyecek. 2 ne olacak? Caydırıcı olacak. takılar bundan ibret alacaklar. Yine, yani konu bu, garip konu biliyorum ama hayatın içerisinde bu gerçekler de var. Öldürülen çocuğa, nasıl diyeyim, katili acıyoruz, öldürülen çocuklara acımıyoruz. Öldürülen kadınlara acımıyoruz. Canını kaybeden dünya kadar insanlar var, ondan acımıyoruz. Gerisin geri geldik. Bu ve benzeri. Hadiseler ne olur? Yaşanmalı eden hayatın içerisinde var. Biz bunları temizlemeli ve netleştirmeliyiz. Bu dediğim gibi ayetle Şeyler hadiste bu iş e, sadece kılıçla olur ifadesi yok ama şu ana kadar görülen hadise odur ki şokla adam öldürmeden yani elektrikle adam öldürmeden kana zehir pompalamaktan e, idamla, idam ipiyle insan asmaktan şundan şu ana kadar görülen bunun daha az acı verdiği ve daha caydırıcı olduğu yönündedir. Nokta. Evet. Kurşuna dizme ne derece caydırıcıdır o da yani şeyde değil yani caydırıcıdır o da üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Hocam, bu <gülüyor> <ne> <gülüyor> bu? <Orayı> bir <gülüyor> şimdi şimdi <gülüyor> ben bir kere kısas gördüm oradan başlayayım isterseniz. Evet, bir kere kıssas, bir kere de el kesme hadisesine şahit oldum. Suudi Arabistan'da. Şöyle diyeyim, kıssası son derece ustalıklı yaptı. Öyle diyeyim benden. Şahıs getirildi, arabadan indirildi. Polis de ondan evvel şey yapıyor. Yani manzarayı olduğu gibi anlatayım. Polis zamanda cuma namazı çıkışlarında yaparlar genellikle. Cuma namazında dışarıdaki meydanda askeri birlik var demek böyle bir cezalandırma var demektir. Aleni cezalandırma var demektir. Millette camiden erken çıkıyor. Seyretmek için. Neyse geldi. İlk önce ne yapılıyor? Şahsın işlediği suç. Nasıl işlediyse öylece anlatılıyor. Bunun şahitlerle delillerle tespiti nasıl yapıldıysa öyle anlatılıyor. Şahitlerin delillerin adı listesi neyse o okunuyor. Bunu değerlendiren hakim heyeti okunuyor. Ve suçu şu şu çaplarda kasten yapılmış olarak bulunduğu ilan ediliyor. İdam kararı okundu. Hatta orada maktulün yani öldürülen insanın çocuklarından bir tanesi ergenlik yaşına henüz girmemiş. 2-3 yıl onun ergenlik yaşına girmesinin beklendiği Bu devrede de katil hapsi de bekliyor. O da ergenlik çağına girip de kısası talep edince sülhane kısasa karar veriliyor. Yaşadığımız hadiseyi anlatıyorum. Şahıs bütün bunlar okunduktan sonra buna hükmeden hakimlerin adı dahi duyurulduktan sonra şöyle şöyle infazı kayemirde ilan edildikten sonra hakim şeydir, maktul arabadan indirildi, oraya getirildi ve dizüstü çöktürüldü. Yalnız çok direnç göstermiyordu. Hani insan, ölüme giden insan direnç gösterir. Bu kuzu kuzu geliyordu. Ee, i̇kinci bir şey, hareketleri çok hızlı değildi. Şundan endişeliyim, acaba uyuşturucu mu verildi? Sakinleştirici mi verildi? Bu ihtimal. Bu yapılabilir mi? Vallahi alem yani hedefimiz acı vermek olmadığına göre yapılabilir. Diz çökertildi. Diz çökertildikten sonra ben dediğiniz gibi ense köküne kılıç vurulacağını zannediyordum. Tabii celladın elinde uzun boylu, yapılı bir adam. Elinde kılıç da yapılı. Öyle vuracağını zannediyordum diyordum? Öyle vurmadı. Adam yani hüküm vereden emir yerine getirilsin dediyan kılıç adamın elinde duruyordu. Yandan şak diye alttan vurdu. Birden şeye kadar gidiyor zaten omurgaya kadar gidiyor. Beyne giden damarlarda kesiliyor. Adam tak diye yana düştü. Şimdi yukarıdan vurulsa, ben endişe yukarıdan vurulsa, belki omurda tam kemiğe rast gelir, bir anda kopmayabilir, ikinci, üçüncü darbe gelebilirdi. Bunun daha iyi olduğunu gördüm yani, şahit oldum, yani Akıldan daha iyiydi. Adam düştü. Sonra yani orada, yani şah, neyse yani adam vefat ettikten çok fazla da can çekişmedi, yani şöyle olur gibi. Daha sonra gitti. Tabii daha önce biz kurban kesilirken gördük. Şöyleydi, böyleydi. Ben nasıl diyeyim? Tavuktan tut, bilmem neden tut. Deve kesilinceye kadar hepsini gördüm. Ama insan kesilirken hiç görmemiştim. Seyrederken de, bakarken de gayet normaldim. Ama bir hafta ondan sonra unutamıyorsunuz. Vallahi caydırıcıymış. Tamam, ondan sonra adam öldürürken dikkat ederiz. Şimdi hakikaten insan unutamıyorsunuz. Gözünüzün önüne geliyor. İnsan çok farklıymış. İnsan kanı bu şekilde akması, hayatını kaybetmesi gözünüzün önünde çok ama çok farklıymış. Bir hafta o manzarayı, o yaşanları unutamadım. En hafifi ilk günküydü. Sonraki günler giderek artıyor. Normalde hafifler değil mi? İkinci, üçüncü gün hafifler. İkinci, üçüncü gün birinci günden daha şiddetliydi. Giderek artıyor. Zormuş sakın adamı öldürmeyin. Şimdi. Rabbim bizi bizden iyi biliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bu kan davası o kişinin ölümüyle orada bitiyor. Ondan sonra devam etmiyor. Sülale affederse de kapı bunu açık. Sülale kendi kan davasını kendi bitiriyor demek Demek ki İslam'ın istediği ille ikinci kişinin ölmesi değil. İslam'ın istediği bu katillerin burada durması. Bunu sülale affederse de affetmiyorsa da ne yapacaksın? Sen eğer onu katletmezsen adaletin eliyle evet. bu sefer onlar yapar. Gider masum insanı bulurlar. Gider daha kıymetlisini öldürmeye kalkarlar. Bir başkasının o öldürdüğü üzerine suç attığı bir insanı öldürürler. Yani. Bu nevi hadiseler yani ne ne ne yazık ki çok yaşanan hadiseler silsilesindendir. Doğru adam Doğru adam ha. <gülüyor> bu da bir soru. Yerine bir soruya satın. Doğru diyelim ki katil öldürdü. Onun katil olduğunu ve kasten adam öldürdüğünü karşı sülale kabul ediyorsa orada durur. Cezalandırılmaz, kısa uygulanmaz. Ama kabul etmiyorsa hakim bu sefer onu hizaya çeker. Ve kasten adam öldürmeyi ona uygular. Karşı adamın ya ispat edilmesi ve sülalenin bunu kabullenmesi lazım. Çünkü İslam bir şey daha istiyor. Böyle adam öldürmeye kalkmayın diyor. Bu hakim önüne gelmeli. Neden öldürdüğü Hangi şartlarda öldürdüğü ve ola ki bazen de ne olur? Bak e, biz şunu anlatamıyoruz mesela bir insana bak yaptığınız doğru değil dediğiniz zaman ne diyor? Iraklı'ya şuna buna ve benzeri insanlara senin hiç anan baban gözünün önünde öldürüldü mü diyor? Evin başına yıkıldı mı diyor ailenin kardeşlerin çocuklarının 3 yaşındaki çocuğun üzerine dam çökertildi de altında onların feryatlarını inlemelerini sen duydun mu diyor? Ona buna dayanarak gayri kanuni davranışlar yapıyor. Bak diyorsun senin dediğin de doğru değil. Bugün ırkçılık yapanlar karşı ırk, ırka düşmanlar. Ya niye düşman diyorsun? Sen ırkçılık yapıyorsun, o da kendi ırkını yapıyor, ırkçılık yapıyor. Seninkiyle aynı değil mi diyorsun anlatamıyorsun. Esasen aynı ama düşman. Onun yaptığı ırkçılıksa senin yaptığın da ırkçılık. Bu yanlışsa bu yanlış, bu doğruysa bu da doğru. Kısaca anlatamıyorsun, mantık bir kere kaybolduktan sonra çok şey kayboluyor. Böyledir. Yani onun için insan e, böyle durumlarda karşı sülalerin tavrına bakılır. Yani at, doğru bizim adamımız bunların falan öldürmüştü diyorsa kısa düşüyor. Ama demiyorsa bu sefer hüküm ona doğru dönüyor, ona doğru ceryan ediyor. Evet. Tamam. Böylece bu noktayı var. Bir insanı şimdi, bir insanı şöyle bunu da yazın. Bir insanı bir araya gelen bir topluluk öldürse, bir kişi değil de on kişi bir kişi öldürüyor. Katillerin hepsine kısa uygulanır. Bu doğru değildir. Ayet-i Kerime'deki işte innen nefse bin nefsi şey sistemine uygun değildir diyen varsa da ekseri alim bu görüştedir. tamam. Hatta Yemenli bir genç yedi kişi katletmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne demiştir? Vallahi bütün Yemen bu katle iştirak etseydi hepsini kısas yapardım demiştir. Doğru olan budur. Bunu basit yani derinlere dalıp gitmeyin. Bir kişinin yerine on kişi öldürülür mü falan demeyiniz. Çünkü şöyle şayet bu denildiği gibi bir kişi, beş kişi öldürmüşse, on kişi öldürmüşse, bu dengeli değil, Öndü on kişi kısas edilmez desen ne olur? Adam öldürecek, on kişi bir araya gelir de öldürür. Hiç başkasını düşünmeyin. Yani bu herhalde bu tezin çökmesi için yeterli. De. O zaman gelin üç kişi öldürelim, kısastan kurtulalım der. O öldürmeyi bu şekilde tatbik eder. Dolayısıyla İslam hukuku burada. Hedef kalsiyse, hedef öldürme ise, bunu kaç kişi bir araya gelir de, bu cinayeti işlerse işlesin, karşılığında Cana can kabiliğinden giderler diyor. Öyledir. Hocam mesela bir genç e, birini öldürdü. Bunu azmettiren de ceza alır Azmettir, Elbette ki. Elbette ki. Yani azmettiren ceza alır. Şöyle diyeyim tabi azmettirenin kısası uygulayamıyorsunuz. Yani bu durumda. Azmettiren suçludur. Para veren suçludur. Şu suçludur. Ama neticede böyle bir azmettiren hatta tehdit eden bile. Öldürmezsen seni öldüren dediğin bile... E katil onu dinlemek zorunda değildir. Dinleme hakkına sahip değildir. Ya ben azmettirildim diyemez. Azmettirilse de suçlusu o. Şimdi biz günümüzde biraz oradan başka yere intikal edelim ama günümüzde şöyle bir sıkıntımız var. Hem haklıyız hem haksızız. Bu mikropluğun altında bu desiselerin altında Amerika yatıyor diyoruz. Bu mikropluğun altında Mossad yatıyor diyoruz. İsrail yatıyor diyoruz. Onların tahrikiye ediyor Dünya bilmem ne medyasını, dünya bilmem ne suçları, dünya mafyasını. Doğru. Müslümanlara yıllardır ki birbirine kim kırdıtırıyor, Onlar kırdırttırıyor. İki Müslüman devlet bugün birbirinin dostu değil. Neredeyse birbirine soğuk bakıyor. Doğru. Bütün bu suçlar onlar açısından doğru. Pekala. Müslümanlar Müslümanı kırıp öldürüyor. Müslümanın suçu yok mu? Suçu biz Amerika'ya atmayla o suçtan kurtuluyor muyuz? Suçu Yahudilerin üstüne atmak bizi masum hale getiriyor mu? Bu salaklığı işleyen biz değil miyiz? Birbirimize yıllar yılı biz birbirimizin kucağına şehit düşmedik mi? Bu vatanı beraber korumadık mı? Birçok güzellikli hayrı beraber yaşamadık mı? Birbirimize yıllar yılı kardeş bilmedik mi? Aynı kıbleye yönelerek Rabbimize secde etmedik mi? Bütün bunları gerisin geri atarak bu suçu biz işliyorsak Amerika'nın suçlu olması, Yahudi'nin suçlu olması bizi suçlu olmaktan kurtarır mı? Asla. Bu nevi katil de öyledir. Birisi ona azmettiriyorsa ve benzeriyorsa bunu işlemek zorunda mı? Hayır. Bundan dolayı fiilen bir suçu işleyen insan her halükarda suçludur. Anlaşıldı? Sonra ikinci derecede, üçüncü derecede diğerleri sırasıyla gelirler. Bu ve benzeri, evet. Şimdi tabi e, bu hadisenin, kısasın ve cinayetlerin çok detayı vardır. Ben biraz e, hızlıca giderek şunu demek istiyorum. Yalnız kısas sadece neydi olmaz demiştik canla ilgili olmaz. Şimdi onu da yazıyorsunuz. Kasten, el, kol, parmak gibi. Aza kesmelerinde de kısas vardır. Ancak kısas eşit şartlarda yerine getirilebiliyorsa O zaman mümkündür. O zaman mümkündür. Yani kesimler eklem yerinden yapıldığında uygulanabilir. Mesela parçalı kırıklarda mümkün değildir. Yani adamın ayağını kırmış ama birkaç parça. Sen de aynı ayağı kırmaya kalkarsan ne yapacaksın belli değil. İşin nereye gideceği belli değil. O 3-5 parça olmuş sen kırdın. 2 parça oldu. Olmaz. 5 parça olması lazım. Bir daha yatağı bakayım şimdi bu, bunda diyete geçiliyor. Buna da diyete geçiliyor. Tabii ayrıca hakim yani tekrar ediyorum. Bazı konular vardır. Hakimin takdir yetkisi yoktur. Suçun şeklini tespit eder karşılığı vardır. Bazı konular vardır. Buna tazir cezaları deniyor. Geniş bir alandır. Bu bölüme geçildiğinde hakimin takdir yetkisi yüksektir. Şahsa diyetini ödetmenin ötesinde kamu hizmeti gördürebilir, şunu yapabilir ek. Kısaca hem milletin hayrını hem de katilin hem de maktulün hem de kendisine karşı cinayet işlenilenin katri olmayabilir de hayrını düşünerek ne olur? Farklı karar, ibret olacak kararlar verebilir, örnekler sergileyebilir. Tarih içerisinde de bunun çok güzel örnekleri vardır. Günümüzde çerçeve daha genişte de esasen çok daha fazla iyi örnekler olabilir. Tamam? Anlaşıldı Şimdi şunu yazıyorsunuz oraya son nokta olarak. Kısas. Katilin ölümü. Maktulün velilerinin katili affı. Veya katilin mal karşılığı maktulün mirasçıları ile sulh olması ile düşer. Tamam. Şimdi çok vaktimiz kalmadı ama bir de diyetler diye bir başlık kadın Diyetle ilgili birkaç şey söyleyelim. Can bedeli olarak can bedeli olarak İki türlü diyet vardır. Ağır diyet, öyle diyelim. Diyetül mugallada denilir. Ağır diyet. Deveden uygulanacaksa şu şekilde yapılır. Şimdi yüz deve biliyorsunuz yani şu şekilde yapılır. Şimdi şöyle yazın da izahlarını sona bırakayım isterseniz ben size şey yapayım. Dediğimi yazın sadece 25 adet bint muhad veya muhad M O H A D veya Z D bint son sonundaki dat Bint-i Muhad. İki yaşına girmiş deve için kullanılır. Yirmi beş adet Bint-i Lebun. Lebun, lebene. Lebun. Tamam. Üç yaşına girmiş deve. Üç yaşına girmiş deve. Tamam. Yirmi beş adet. Yirmi, beş. yirmi beşti. Dörtlü. Yirmi beş adet hıkka. Dört yaşına girmiş deve. Yirmi beş adet Ceza'a. Ceza'a. Beş yaşına girmiş deve. Diyeti muhalaza neyi de gerekiyor idi? Kaste benzeyen aldığımı öldürmede. Şimdi bugün bunlar mümkün mü? Bugün mümkün olan ülkeler var da bizde çok mümkün değil. Geleceğim. Hafif diyet. Yirmi adet ibne muhat, binti muhat değil, ibne muhat. İki <gülüyor> yaşına girmiş erkek deve. ve yirmi adet binti muhat. söyledim daha önce. 20 adet bin telebun. Tamam. 20 adet hıkka. 20 adet cezaa. Her iki durumda da toplam yüzde ve anlaşıldı. Ama ikinci de biliyorsunuz yani 40 tane yaklaşık olarak İbn Muhat bin Muhat iki yaşında var. Sonra diğerleri geliyor. Yani ikinci hafif dediğimiz değer olarak diğerinden bir haylice düşük. Tamam? Bir adamın diyeti. Et ed ed ediyor. Erkek bir mı? Şöyle kısas da. <gülüyor> Yok şeye geliyor inşallah. Şöyle şey yapalım. Şöyle bir şey var. İnşallah ileride o şeye gireceğim ama kısasa gelinde can ön plana çıkıyor. Tamam. Cana candır. Ama iş e, nedir? Diyete gelince e, daha sonraki yıllardaki menfaatine, faydasına veya zararına göre hesaptan hesaplama yapılıyor. Geri, geleceğim o. Şimdi e, derinlere dalmadan şunu bir noktalayalım. E, şey geliyor. Tamam şu anda yazıyorsun? İmameyne göre sığırdan da verilir. Davar cinsinden verilmesi de mümkündür. Belki Türkiye'ye böyle uygulanabilir ama başka söyleyeceğim var. Sığırdan diyet 200 sığırdır. Kaç binden hesap yapıyorsun? Yap şimdi. Bak nasıl bir rakam çıkıyor. <gülüyor> Şöyle diyebilirsin ya. de şu adam vardı. İşe yaramıyor onu. Birisi halletse de biz. <gülüyor> Keşke. Birisi diğerinden para istiyor. Sanatçılardan bir tanesi. Kim olur? O da, o da bir şeylerden. Akrabası ondan para istiyor. Sanatçıyı sövüştürmeye çalışıyor. O da bir iki kere vermiş. Tabi yeter mi? Öyle gelen parada öyle gider. Yeni de para istiyor. Tabi vermemiş bu sefer de. O da hemen basın şimdi ekranlarda var kameralarda var aktüel onlar da meraklı. Onların birini açıklama yapıyor. Böyle giderse diyor böbreğime satıp borçlarımı ödeyeceğim. Ne yapayım diyor. Acıtasyon diyorlar ya şimdi yapıyor. O da zıkkımı kökü. neyi satarsa satsın diyor. Eşek gibi adam diyor. Çalışmıyor yan yatıyor. Ben bakacakmışım diyor. Falan filan. Şimdi erkek millet böbreğini bilmem neye satıyor da akrabadan birini satsalar fena değilmiş mi? Sığırdan diyet iki yüz sığır dedik, değil mi? Koyun cinsinden de bin koyundur. Ne sen günümüzde bile baya yakın. Sığır ortalama olarak beş bin lira, değil mi? Dört bin beş bin lira. Şey de nedir? Koyun cinsinde bakınız aynı, aynı aynı rakam nedir 500 600 lira cüandı buyur bir <gülüyor> onun için zaten şey değil yani o rakamı biraz bulmuyor şimdi da. Bu kanaat, bu kanaat de bu kanat bu kanat var evet şimdi şimdi geliyor geliyor geliyor <gülüyor> <Evet. gülüyor> Şöyle diyeyim, para daşılması koyun daşılmasından kolaydır. Eğer diyet, tabii yani şu diyeyim, yani biz şimdi günümüzde bize koyun olarak ödemek elbette ki zor, deve olarak ödemek de zor. Ama düşünün, bu işi yapan vaktiyle evlerde, köylerde, birçok yerde, kapalı ekonomi dediğimiz yerlerde kişilerde para olmanızda. Gelen ne olur? Gelen adamdan alacağını alır, karşılığında buğday verir alacağını alırdı karşılığında tereyağı verirdi. Bilmem ne yere bu nevi alışverişler daha çok böyle yapardı. Şimdi para bütün yolları kesti şey olarak. Öyle ha, imamlar şey olarak nedir görev olarak buğday alırlardı. Evet muhtar köyün muhtarı köyün bir iki büyüğü bir iki de eşek alırlar yanlarına ev ev dolaşırlar kim ne kadar buğday verirse eşeğin sırtında Evet. Ben hala neye hayret ederim biliyor musun? Köye bir çerçi gelir. Çerçe dediğiniz eşyan sırtında ne varsa arasan yüklüyorlar. Tencere, tava, bilmem ne, kapkacak, şu, buydu, bilim neydi ne eşya. Evde köydekiler ne ihtiyacı varsa şimdi biliyor kamyona doldurup geliyorlar. Çerçicilik değişmiş ama eskiden eşekle gelirdi. İnanın köyde kim ne istese o eşekten çıkardı. Ben hala ona hayret ederim. Ne arasan bulunur. Yok dedin yok. Nadiren istediği bulunmayabilir. Bir dahaki gelişimi getireyim de onu. Defterini çıkar ya. Gözlüğünü takar. Yavaş yavaş. Yazardı. Haftaya o da gelirdi. O da yani o değil. O eşek neler taşırdı neler taşırdı. Böylece evet yani bu maaşlar da buğdayla verilirdi. Doğru. Eğer diyet nakit olarak verilecekse. Diyet bedeli altın üzerinden bin dinardır. Gümüş üzerinden on bin dirhem. Şimdi kuyumcu örfüyle şey değişiyor ama şunu yazın. Bendeki kitaba dayanarak söylüyorum. Bin dinar yazın o. Bin yazın. Çarpı 4,22 eşittir. Tamam. 4,220 gram. 4,220 gram. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bir diyetin bedeli 4 kilo 220 gram altın demektir. Hocam bu diyette de sanki caydırıcı esası var. <gülüyor> hem caydırıcı hem iç rahatla. Caydırıcı şöyle iç rahatlatıcı da var yani esasen. Yani 4000 şu andaki 90 civarında mı altın? Evet, altın? 4 kere 9 ne yapar sana? 90. Evet 360 bin lira yapar. Yani bir şeyin bedeli nedir? 360.000'dir. Yani bu, bu, bugünkü şeyden daha yüksek, bildiğim kadarıyla, yani Karsten Sultan'dan daha yüksek görülüyor. 360.000'dir yani bir şeyin diyeti. Tabii bunu kim de verecek dedik, akile verecek. Millet bunu bölüşüyor, parçalanıyor, taksim ediyorlar, küçültüyorlar, ödüyorlar. Ama alan sülale 360.000'i tam olarak alıyor. Asıl nedir? O silahların içindeki ateşin sönmesidir yani normalde. Karşı tarafta böylece iki taraf. Bir tarafın ateşi sönüyor, bir taraf ne yapıyor? Diğer taraf ise yardımlaşmanın, birbirine destek olmanın, birinin başına bir şey geldi bunun. Ee, sıkıntısını bir, beraber omuz omuzluyara üstlenerek aralarındaki hani sosyal bağ dediğimiz bağ artıyor. Tamam. Bugünlük burada noktaladım. Babasını öldüren çocuğa af var mıdır? Elbette ki vardır. Varsa bu af kime aittir? Miratçılarına. Yani o çocuğun da miratçılarına aittir. Yani şeyin babanın mira diğer kardeşlerine aittir. Torunlara aittir. Evet. Aynı içerisinde var. Diyeti sadece mirasçılar mı öder? Hayır. Yani daha önce söyleni. Evetse biren işte suçu başkanı ödemesinin hikmeti nedir? Bu Evet, hayırsa da bu ikinci soru geçerli. Şöyle diyeyim, yani suç derken şu, ne zaman akile ödüyor? Öldürme kastı olmadığı zaman akile öder. Tekrar ediyorum, adamın trafik kazası yaptı, öldürdü. Tamam, av hayvanı zannetti, çalının arkasında kıpırtı vardı, attı, öldürdü. Kısaca, hataen adam öldürmede ne yapar, akile devreye girer. Veya öldürme hedefi yok da, diyelim ki tokatlıyordu, adam öldü. Böyle durumlarda başkası öder. Bu suçlanma diğerinin suçunu çekme anlamına değil. Bu insan zayıf durum nasıl iflas edince, geçinemez olunca elinden tutması gerekiyorsa, muhtaç duruma düşünce zekat vermemiz gerekiyorsa sülale, çevre, şehir, kasaba ne olur? Sadece mirasçı ödemiyor. Diğerleri ödemiyor. Mirasçılar da rakam yüksek olur. Daha önce ne ediyor dedik? İslam hukukunda aynı tertip, aynı birlik askerden başlıyor derdik. Günümüzde yok ne olur kendi sülalesinden başlıyor. Kasabası, köyü buna rakam yükselinceye kadar 5000-6000'i bin, buluncaya kadar genişliyor. Bu sefer insanlar bunun suç değil. Her kişiye kaç düşüyor yaklaşık 100 lira düşer. 50 lira düşünceye kadar düşürülür. Anlaşıldı? Bu bir cezalandırma değildir. Bu böyle bir başına hadise gelen insana yardım destek manasındadır. Ama bir havuzda toplanılır. Ne olur? Karşı tarafın sülalesi bunu toptan aldığı için içindeki ateş söner. Buradan da diğer insanlar bu insana bazen insan var. Hocam parasını ben e, vefatı av tüfeğini doldururken mi ne olurken ateş almış. Karşısında oturanı öldürmüş. Yani hala yani o sülale bile beni teselli ediyor da hala içim yaralı diyor. Yani o sülale bile yani anı ediyor gidiyoruz hala ben o mandrayı unutamıyorum. Ben bir kardeşim öldürdüm diyor. Şimdi bu nevi hadiselerde ne olur? Bu yükü hafifletmek için el ele vermenin, destekleşmenin e, yapısıdır. Yoksa cezalandırma değildir. Başkasının cezasını çekmiyorlar. Evet. Aile geçinemiyorsa niye biz onlara cekat ödüyoruz de, diyemiyoruz. Onun gibi bir şeydir bu. Aileden birisi kısac yazan istemezse kısac üzmü kalkar, evet kalkar miratçılardan yani miras hakkı olan e, kısac konusunda hüküm verip söz söyleme hakkı olanlar bir tanesi Beş tanesi istiyor da ben istemiyorum derse kısas düşer. Tamam. Bu sefer neden düşer yani diğerleri istiyor da? Çünkü sülale bilir ki kısası düşüren devlet değil. Kısası düşüren hakim değil. Kısası düşüren kendi akrabaları, kardeşleri. Kızarlar sonra kızarlar niye böyle yaptın diye. Ama kan orada durur. Anlaşıldı. Asıl istenen buradır. Tamam bir insan adam öldürdükten sonra pişman olup tövbe etse ama adam öldürene kısas uygulansa öldüren günahkar olarak mı ölür, ölmüş olur? Evet yine de günahkar olur. Niye? Yani anladığım şu. Katili öldürüyor değil mi? Sonra da katilin sahiden adam öldürdüğü, kasten öldürdüğü, kısasa da hak ortaya çıkıyor. Tamam. Bunlar şundan sözlü olur. Bu insan sen elinde kesin deliller var mıydı? Bu insan belki de nasıl diyeyim, tehdit edilmiştir. Belki tahrik edilmiştir. Belki öldürme niyeti yoktu. İşte av elinde patladığı gibi öyle olmuştur. Kısaca bunun bir tespiti gerekiyor. Şimdi bir insan birisini katletse, ey millet katil kaçıyor diye bir başkasına koşan birisine bağırsa, millet koşanın arkasına düşse adam da bir yere yetişmek için koşuyor. Adamı yatırsalar, milleti göze, linç etseler ne olur? Hiç suçu ilgisi olmayan bir insan orada ölmüş olur. Bu cambazda yapan çok insan var. Bir de toplu hadiselerde, mitiklerde şurada burada bir tanesi arkadaşlar buraya bir alçak karışmış falan filan dese adamı linç ettirebilir. Toplumun olduğu yerde tekrar ediyorum galeyhan geleneğe mantık savuşur. Hikmetler ölür. Bütün bunları mahkeme olma, kişilerin kendini savunma, derdini açığa vurma, Elinde olan delilleri kullanma hak ve hukuku vardır. Onu katleden insan kendi bu insanın savunma hakkını öldürmüştür, katletmiştir. O açıdan evet ceza suçludur. Evet bunu ceza. Tamam. Üç hakim vardır. İki sinarda biri cennettedir. Hadisinin devamını bu kadar hadis. Hadis bu kadar. Başka şeylerde de var. Hatta nasrettin Hoca ile ilgili bir fıkra da vardır. Kadıyla dükkan sahibi oturmuşlar. Ziyarenli giderken hoca oradan geçiyor. Hocam hele bir gelsene diyorlar. Takılacaklar hocaya kafa bulacaklar. Hocam diyorlar sen çok konuşan birisisin diyorlar. Hütbele vaaz ediyor ya kürsülerde. Vaaz eden, çok konuşan insanın biri çok sürçer diyorlar. Bilgi hatıranı anlatsana bununla ilgili. Evet diyor insan hakikaten böyle oluyor Bir kere diyor innel füccara lefî cahîm facirler cehennemdedir diyecekken innel tüccara lafi cahîm demişim diyor. Tüccarlar cehennemdedir. Sen diyor söyleyene değil söylediğine bak diyor. Vardır bunda bir gerçek. Tüccar ağzının payını alıyor. Bir kere de diyor gadim fil cennet gadim fil nâr demişim diyor. Halbuki hadi öyle diyor. Gadiyane fil nâr kadıların ikisi de cehennemdedir. Onu diyor yanlış söylemişim diyor. Böyle hatalar oluyor diyor. Böylece kendileriyle kafa bulmak isteyenlere o kafa buluyor. Evet, öldürmeden önce öze geçmede işkence grubunda mıdır, yoksa yani işkence grubundadır. Dolayısıyla bu insan bu sebebiyle de ceza görür mü? Ama işkence edemiyorsunuz, yani aynı bedende iki ceza birden olmuyor. Ama alimlerden bu insana ilk önce zina cezası verilir, arkasından. İşte ölüm cezası verilir diyen de vardır. Uygulamada vardır. Ama tekrar ettiğim gibi inanın e, şu var. Mesela adaletli kısas uygulansa edilecek olsa bu insanlar öldürme ve böyle şeylere cesaret edemezler işte. Yani senin vereceğin kısas cezası veya adam öldürme cezası. Çünkü bir insan ne oluyor? Irza geçiyor ondan sonra öldürüyor kendini şikayet etmesin diye. Suç ortaya çıkmasın diye yani öldürüyor. Katlin asıl sebebinin o, altında o yatıyor. Bu sefer öldürme korkusuyla zinaya da teşebbüs edemeyecek, öbürüne de teşebbüs edemeyecek. Ama maalesef e, bunun yokluğu insanları cüretlendiriyor. Vaktiyle dinlediniz mi? Gene Sami Selçuk yakında hiç hoş olmayan laflar yumurtlamış. Ya İsrail, ben de bilmiyordum. Kendi değerini de biraz düşürmüş oldu. E, ölüm cezası kaldırılsın diye Türkiye'den tartışılırken bir laf etti. Laf hukukçu lafıydı. yerine bir laftı. Diyordu ki ölüm cezaları eğer fayda sağlayacaksa milletin önünde yapılırsa fayda sağlar diyor. Savunması öyleydi. Bir ölüm cezası yapılacaksa diyor kapalı kapılar arkasında hapishanede savcının ya avukatın bilen ne bulunduğu 3-4 kişinin bulunduğu yerde yapılmamalı. Meydanda yapılmalı ki fazlası faydası olsun diyor. Bizde kapalı kapılar arasında 3-4 kişinin olduğu yerde yapılıyor diyor. Hiçbir faydası olmuyor diyor. Caydırıcı gücü de olmuyor diyor. Onun için ben de ölüm cezasına karşıyım diyor. Ölüm cezasına karşı ama izahı ibret vericiydi. E, dolayısıyla e, bu şekilde e, olmalıdır. E, nedir? E, i̇bret de caydırıcılıkta asıl olan odur. E, vazgeçirtir o zaman caydırtır. Evet. Bülüğü ermeden birini öldüren kişi buraya erdikten sonra pişman olsa bu insana iki türlü de kısası uygulanmaz. Yani ergenlik çağına girmeyen insana kısası uygulanmaz Teedip uygulanır cezalandırır, akıllandırır, başka şeyler uygulanır ama e, mükellef olmayan bir kimseye veya hotta deli de olsa o, o kimseye ne yapmaz, e, şey uygulanmaz, kısa uygulanmaz. İnsanların hakızlere öldürülenlere zulüm yapanları öldürmek hak mıdır? Öldüren de Müslüman öldür, öldüren de Müslüman öldürebilir miyiz? Yani bakın öldürme sebebi tayin edilecek, kısaza hakem etme, etmediği tespit edilecek, ondan sonra ancak olabilir. Yani e, nasıl diyeyim, buna şahsın kendisi değil, buna bir mahkeme karar verecek. Mahkeme derken İslami mahkeme olabilir mi? Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyada, yarın ölecekmiş gibi öbür dünya çalışmak böyle bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa bu hadisi bize açar mısınız? Açamam çünkü bu hadis sahih değildir. Anlaşıldı? Ama şu vardır, ayette de var. La تَنْسَ نَصِيبَ كَمِنَ dünya diyor. Anne, bu bu doğru olanıdır. Anlaşıldı? Dünyadan nasibini unutmayacaksın. Ahiretin de asıl ebedi yurt olduğunu unutmayacaksın. Prensip buna. Ama dünya yarın hiç ahiret yokmuş gibi dünya. Dünya hiç yokmuş gibi ahiret. Bu olmaz. Yani sanki hiç ölmeyecekmiş gibi olmaz. Yani İslam'ın ruhuna çok uygun değil. Bu hadis oldukça zayıf bulunuyor e, ve benzeri. E, ama bunun daha düzgün manası ait kıremenin içerisinde var. Ne olur? Asıl da ebedi yurt, selamet yurdu, saadet yurdu, ebedi hayat yurdu ahirettir. Ve la tensa nasibike mined Dünyadaki nasibini de unutmayacaksın. Dünyaya da şekil vereceksin. Anlaşıldı? Yine mümin ne olur? İsrafdan ve aynı zamanda cimrilikten uzak olan, orta yol tutan insan olur. Bu var. Emekli olmak için çalışmadığı halde kendini bir yerde çalışıyor göstermek ve o şekilde sigortaya para ödemek caiz midir? Sigortaya bu ödemeyi düzenli olarak yapıyorsa bu fiilen kabul ediliyor. Yani olabilir. Kuvvet harcamadan e, emekli, ol emekli olmak kazanmak içindir. De daha Buraya para yatırıyorsunuz. Yani böyle bir dayanışma sandığına para yatıran insan o dayanışma sandığından ücret alıp emekli olabilir mi? Olabilir. Kağıdın arkası da doluymuş yahu. Dersin başından beri bunu mu yazıyordunuz? Dini nikahları olmayan nişanlılar ilk görüşmelerden sonra üçüncü şahıs dahilinde tekrar tekrar görüşebilir mi? Çok doğru değil. Zaruret, mecburiyet olmadan, ciddi sebep olmadan görüşmeler doğru değildir. Yıllar sonra aleyhe çalışır. Evlilik gerçekleşmediğinde daha büyük aleyhe çalışır. Anlaşıldı, fenanla gezdi, tozlu ifadelerine dönüşür. Ya da telefonla görüşmesi günah mıdır, ciddi sebep yoksa belli oranda evet vebaldir ama telefonlar hiç susmuyor. Birisini gördüm, Üsküdar'a inerken telefon başladı. Aynı kız baktım, önümde konuşarak vapura biniyor, bindik. Vapurdan indim, Eminönü'nle hala konuşmaya devam ediyor. Yani Eminönü'nle yürüyor. Bilmeyen bu normal bu normal bir telefon görüşmesi değil. Yani bu ne doğru değildir. Sonuçta dinen hala yabancı erkek hükmünde. Doğru, siz söylüyorsunuz. Ben ne diyeyim? Vefat edenin kaza namazları kılınabilir mi? Kılınamaz. Vefat eden gitmiştir. Amentlere gitmiştir. Namazlarda vekalet olmaz efendim. Benim ümmetimin Yahudilerine selam vermeyiniz. Sahabe bunlar kimler diye sorunca beş vakit namazı bile bile terk edenlerdir. Böyle bir hadis-i şerif var mıdır? Sahih midir? Ee, sahih ve hasen hadis çerçevesinde ben böyle bir hadis bilmiyorum. Tamam?